Kur'an-ı Kerim 6000 suredir. 6666 ayettir. Kur'an-ı Kerim'i muhakkak surette okumaya gayret edin. İlmin vakti zamanı yoktur. Yaşım geçti. Vaktim geçeli yemezsin. Sultan Rusul yani resullerin sultanı olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam yani efendimiz Allah'ın mahbubu, Allah'ın sevgilisi Otobil ilmemin el-Mehdi ile buyuruyorlar ki yani İlimsiz beşikten mezara kadar talim ederiz. İlimde birçok safhalar olduğu gibi asıl ilim Allah'ı bilmektir. E Allah'ın kelamını bilmeyince Allah'ı nasıl bilirsin? Allah'ın mahlukatını tanımayınca Allah'ı nasıl tanırsın? Öyleyse e, muhakkak surette vaktimiz hani geçti, yaşımız kemale erdemeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i tilav edeceğiz. Şunu da söyleyeyim size. Kaşfül Kurur diye bir kitap var İmam Şeyhütddin'in. Onda diyor ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden ölenleri kabirde melekler Kur'an'ı talim ettirecekler diyor. Belki zahmetli olur yani. Burada hazırlan git. Efendim arabi harf uzun, iş ağır, çetin. Hayır efendim, öyle değil. Allah zenginliği istediğine ilmi isteyene verir. Bir, akşamda be, bir akşam da okuyanlar vardır ve bir akşamda. Niye Allah'tan ümidi kesiyorsun? Gönlün Allah'la olsun bir defa evvel Allah'a itimat edin. Allah'a hüsnü et. Allah'a sev. Hani meşhur bir meyakıbda da meyakıbda gelmişken söyleyelim. salahaddin Zergubi'nin ceddi. Bir kış gününde medreseye gelmiş tahsile. işitmiş böyle hocadan. Biraz yaşı geçmiş bir adammış. Gelmiş. E, talebeler genç talebeler şaka yapmışlar kendisiyle. Zemheri böyle. Medresenin önünde de su akarmış. Bir şey varmış, dere var, çay varmış. Demişler niye geldin babalık buraya demişler. Okumaya demiş. Demişler sen dağlısın. Senin Kürtlüğün çıkması lazım. E ne olacak? Suya gireceksin sabaha kadar demişler. Orada kalacaksın sonra medresiye girersin. Tahsiyene başlarsın demişler. Kalp tenis. Hiç gırlık iş yok. Öyle zannetmiş o. Ve girmiş suya. Zemher'e de sabaha kadar durmuş suda. Meşhur merakı da var yani söylediğim şey. Sabahleyin medreseye gelmiş doğru onu çıkmış. Diyor ki <gülüyor> Dün ben Kürttüm bugün Arap oldum diyor. Gelin size lisanı Arap öğreteyim diyor. Bir akşam da Allah isan etmiştir. Allah Hak Teala'ya ne şey var ki Allah'a ne güçlük var. Yalnız sen Allah'a iyi itimat et. İyi sarıl ona sen. Olur mu olmaz mı deme. Biz insan yani kapımıza gelen fakir fukarayı çevirmeyiz, boş çevirmeyiz. Hakkıyla Allah'ın kapısına gelen Allah boş çevirir mi diyorsun yani. O sultanların sultanıdır. O Rahmandır, Rahim'dir Allah. Vaktim geçti falan yok. tahsil Ulu.